A'ud billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler. Riyadu's-salihin adlı kitabımızın başkasını kendisine tercih etmek babında gelen hadisi şerifleriyle bugünkü mutat hadis derslerimize devam edeceğiz. Allah muvaffak eylesin. Sizleri de, bizleri de. Eserimizin adı riyad Salihin yazar da İman Ennebebi Rahimehullah riyatü's salihin eseri kaleme alındığı günden itibaren İslam ümmetler ümmeti içerisinde büyük bir ilgi görmüş, rağbet bulmuş, okullarda ders kitabı olarak okutulmuş, camilerde Hadis dersleri olarak verilmiş çok meşhur, ünlü bir kitap. Riyadu's Salihin kitabı. Min Kalamil Murselin. Evet. Değerli kardeşlerim, İlk okuyacağımız hadis bu kitabımızda 566. hadis. An Ebi Hurayre'a radıyallahu anhu قال Ebi Hurayre, Allah ondan razı olsun şöyle buyurur. Ca'a racunun ila Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın biri peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Fekala der ki inni mecudun ben açlıktan ölüyorum der. Farsela ila ba'd nisaihi. Fakalet vellezî ba'seke bil hak ma 'indi illa ma'. Derhal peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı hanımlarına haber salar Yemeğiniz var mı Bir Müslümanın karnı aç Ve açlıktan şikayet ediyor Yemeğiniz var mı Cevap olarak Bir tanesi der ki Benim evimde sudan başka bir şey yok Bir şey yok Bunun üzerine Bir başkasına haber gönderir bir başka eşine. O da seni hak üzere gönderen, hak ile gönderen, hidayet rehberi olarak gönderen Allah'ın adına yemin ederim ki benim evimde sudan başka bir şey yok. De. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ يُضِيفُ هذه الليلة, هذا الليلة, bu kişiyi bu akşam evinde misafir edecek yok mu? diye sahabeye sorar. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ مِد۪ينَ اَشْرَافِنْا ensarından biri der ki "Ana ya رَسُولَ الله. Ben bunu istiyorum ey Allah'ın Resulü. Bu kişiyi ben bu akşam evimde misafir etmek istiyorum. Karnını doyurmak istiyorum. Der. فَنْ تَلَقَ بِهِ اِلٰى رَحْلِهِ Ve bu aç adam kendisine mis misafirlik teklif eden, misafirliğe kendisini kabul eden bu adamla birlikte oturmuş oldukları çadıra, veya kulübe yani. O zaman ev demek zor. Ev dediğin nedir o zaman? ikiye 2 iki bir çamurdan, balçıktan, kerpiçten duvar. Üstüne de hurma dalları. alsana ev. O zamanki evler böyle. ikiye 2. Iki, Bu az yani. Dar mesafe. Böyle bir yere misafir olarak... Kendisini kabul ediyor ve eve götürüyor. فقال <gülüyor> لِمْرَأَتِهِ Bu misafirperver kişi der ki hanımına اَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولَ sallallahu aleyhi <gülüyor> ve عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Allah'ın elçisinin Resulünün misafirine ikramda bulun ey hanım der. Bu Allah'ın Resulünün Misafiridir. Ve bir rivayetin, "Bakalı emrâtesi başka bir rivayette de hanımına şöyle dediği söyleniyor: "Hal ende ka şey un? Yiyecek bir şeyin var mı, ey hanım? Fakat cevap olarak bu hanıda dedi ki: "Hayır, evde yiyecek bir şey yok. İlla qutu cibyanı, ancak çocuklarımın yiyeceği var." Onlara yetecek kadar, akşam yiyeceği Akşam yemeği Onlara birkaç katık yapabilecekleri e, Bir akşam yemeği var ama Çocuklarım için var Onlara yetecek kadar var Başka da yok Yani karı koca yine aç Çocukları Aç uyuyamaz, çocuğu aç uyutamazsınız Ağlarsızlar <gülüyor> Sadece çocuklara Yiyecek var, başka yok Gâle Kale fa'allilihim bi şeyin ve izâ erâd el ey hanım onlara birkaç böyle basit bir şey ver avunsunlar bir kırıntı ver ellerine av avunsunlar veya oyuncak ver avunsunlar veya yemek daha pişiyor pişmedi Hele siz biraz istirahat edin de yemek pişince yeriz cinsinden. Bir takım avutmalarla çocukları avut yiyecek misafire kalsın. Ne zaman ki akşam yemeği yemek isterler fenevvimihim <gülüyor> <gülüyor> akşam yemeği vakti geldiği zaman da Onları uyut. Aç bir şekilde uyusunlar. وَاِذَا دَخَلَ الْضَيْفُونَ Misafirimiz de eve girdiği zaman tabi bu daha önceden planlıyor bunun ne yapacağını. Önceden gelmiş konuşuyor. <gülüyor> Misafirimiz de odaya artık kulübeye, çadıra neyse girdiği zaman Fet kandili söndür hani o zaman kandil kandil yakılıyor oda içerisinde kandili söndür karanlık olsun içerisi ve alih an na'kul kap kacak sesi yap kaşık sesi yap artık neyse ağzını bilmem hani şapırtat neyse Karanlıkta misafir zannetsin ki bu ev sahibi de yiyor. Çocuklar da yiyor. Akşam vakti. Öyle zannetsin. Faka'adu ve ekelel zayfu ve bâta ta'uyeyni. Misafir sofraya oturdu. Yemeğini yedi. Ve uyudu. Bu çocuklar ve anne baba da aç uyudular evin sahibi. Çünkü yiyeceklerini misafire verdiler Allah'ın Resulü misafirine. Felemma asbaha ne zaman ki sabah oldu? Yani bir sonraki günün sabahı gada <gadâ> alennbi sallallahu aleyhi ve sellem <gadâ> öğleye doğru Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğradı. Yani misafir eden kişi. Fekale Allah'ın Resulü buyurdu ki ona, ona söyledi ki "Lakat عَجِبَ اللّٰهُ min صَنِيْعِكُمَا Akşam yaptığınız şeyden diyor Allah hayret etti diyor o şeyinize o yaptığınız işe. Acayipine gitti diyor. Hoşuna gitti diyor. Dün gece yapmış olduğunuz o fiilden Allah memnun oldu. Çok sevindi. Memnun oldu. Acayip karşıladı. Ve meşkur bir amel olarak, güzel bir amel olarak karşıladı. Efendim... O misafirinize dün gece yapmış olduğunuz o misafir perlikten dolayı Allah Celle Celaluhu sizin bu yapmış olduğunuz işe hayret etti diyor. Evet. Bu hadisten ne anlıyoruz? Bir kere bu hadisten... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında fakirliğin ne boyutta olduğunu anlıyoruz. Peygamber evinde sudan başka bir şey olmadığını anlıyoruz. Bir misafire ikram edilecek bir şey olmadığını anlıyoruz. Aynı zamanda bu insanlık insanların hiçbir şeye Malik olmamalarına rağmen Misafirperver Olduklarını anlıyoruz Misafirleri Açları Kendilerine tercih ettiklerini anlıyoruz Yani şu aç insan doysun ben Açta uyuyabilirim Mantığında olduklarını Anlıyoruz Müslümanın başka bir Müslümanı kendisine tercih ettiğini anlıyoruz. Bugün biz bunu yapabiliyor muyuz? Maalesef. Bir Müslümanı bir aç olan bir Müslümanı kendimize tercih edebiliyor muyuz? Edemediğimiz gibi ülkesinde karışıklık çıkmış, harp çıkmış insanların cami önlerinde dahi dilenmelerine müsaade etmek istemeyen Cami cemaati var. Bu insanları sınırdan niçin kabul ettiniz? Bırakın ölsünler bombaların altında aç susuz. Ne işimiz var bizim paramız bize anca yetiyor diyen Müslümanlıktan yoksun. İslam kardeşliğinden yoksun. İmanı kıt. Zayıf. Cami cemaati var. Dışarıdaki insanları ben zaten söylemiyorum cami cemaatinden bahsediyorum Zaman zaman bize geliyorlar diyorlar ki Ya hocam kovun bunlar ya şu kapıdan içeri girmesinler Neymiş böyle dileniyorlar Ya ayağında terliği yok ayakkabısı yok karnı aç sırtında bir çocuk Bu insanlar perişan bu insanların evi ocağı yurdu işi aşı maaşı yok sen evin var, ocağın var, işin var, aşın var. Hala hayat sıkıntısından bahsediyorsun. Yetmiyor diyorsun, açız diyorsun. Eleştiriyorsun orayı burayı. <gülüyor> bu adam ne yapsın? Yeri yok, yurdu yok, ev yok, ocağı yok. Maaşı yok, hiçbir şey yok ya adam. çıplak. Hır. yani. Seni yapacak olduğun en ufak bir yardıma ihtiyacı var. <gülüyor> Yarım lokma ihtiyacı var. Müslümanlık mı? mu? Ee, i̇şte... Allah o iki Müslümanın misafirlerine yapmış olduğu o güzellik karşısında hayran kalıyor. Ne güzel yaptılar diyor yani. Allah'ın Resulü bundan nasıl haber oldu? Allah direkt Resulüne bildirdi. Senin dün akşam misafiri kabul eden şu ensar var ya. Bak adını söylemiyor. Adı burada sahabe biliyor. Adı söylenmiyor hadiste. Niye söylenmiyor adı? Neden söylemiyor adı? Felanca bu işi yaptı, neden denmiyor? Sebebi şu, sahabe hayır işlerde gururlanmak, kibirlenmek istemez. Adıyla övünmek istemez. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, asla demez. Felanca cami var ya felanca cami, he? minaresini ben yaptım. Maaf ederim, iyi yaptın. Bütün ecrinı affettim. Felanca abdesthane var ya. Ee, onu ben yaptım. Bak oraya ne yazdı? Hasan Hüseyin'in hayratıdır. Ben yazdım. Ben yaptım. Ha ya, Niye yaptığını söylüyorsun ya. Allah biliyor. Niye görüntüye gidiyorsun? Neden sahneye, tribünlere oynuyorsun? Neden? Ins Teşekkür sana Allah yapsın ya. İnsanların teşekkürüne senin ihtiyacın yok ki. Bir Hayırlı amel ne kadar gizliyse o kadar sevaplıdır ya. Allah rızası için yapılmıştır. Bir insan ne kadar göstere göstere hayır işlerse, ne kadar adının şanının duyulmasını isterse, o insanın o yapmış olduğu amelden alacak olduğu sevap o derece azdır. Ve bazen hiçtir. Hiç. Neden? Rızayı ilahi için yapmadın onu. insanlar desin diye yaptın insanlarda dedi bir adam alimdir vaaz eder ama rızayı ilahi yoksa hiçbir ecir alamayacağı gibi yapmış olduğu bu yanlışlıktan dolayı azap bile görür ya, ya Rabbi ben Kur'an okudum peygamberimizin hadislerini okudum cemaate Güzel aşırı şevkler okudum. Ses de güzeldi. Cemaati alatırdım hüngür hüngür. Vaaz ettiğim zaman kürsüyü sallardım. Cemaat ağlardı. Şu olurdu, bu olurdu. Ya Rabbi şimdi bunun karşılığı bu mu? Evet o. Çünkü sen Allah rızası için yapmadın. Desinlere gittin. Desinler diye yaptın. Bir savaşta Kahraman densin diye savaşıp da ölenlerin şehadeti kabul değildir. Bu şahadetlerinden dolayı yani şehit olmalarıdan dolayı cehenneme bile girebilir. Neden? Kahraman desinler, cengaver desinler diye savaştın. Allah rızası olacak. Allah rızası için savaşacaksın. Allah rızası. Vatanı, milleti, mukaddesatı, ezanı, Kur'an'ı korumak niyetiyle Savaşacaksın Cengaver desinler Kahraman desinler Hayır onun için değil Onun için olursa Ondan hiçbir ecir sevap alamayacağın gibi Böyle mübarek bir işi Sırf dünyevi hevesler için yaptığından dolayı da Bir ceza göreceksin Cehennem ateşi Allah korusun O yüzden Alimi de dikkat etmeli Müftüsü de dikkat etmeli Hocası da dikkat etmeli, vaizi de dikkat etmeli, öğretmeni de dikkat etmelidir. Bütün ameller Allah rızası için olmadıkça makbul değildir. Amellerin kabul edilebilmesi için iki tane şart var. Birincisi ihlas. Yani amel, o amel, o iş Allah rızasını gözeterek yapılmalıdır. Allah rızası için yapılmalıdır. Allah'ın emri olduğu için yapılmalıdır. İkinci şart, o amelin Mütabaa diyoruz ona Peygamberin izinden Giderek yapılması Yapılmış olması Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl yaptıysa öyle yapılması Nasıl emrettiyse öyle yapılması Nasıl tatbik ettiyse O şekilde tatbik edilmesi Nasıl anladıysa o şekilde Anlaşılması Nasıl anlattıysa o şekilde anlatılması Nasıl yaptıysa o şekilde yapılması İki tane şart Amellerde olmadıkça o amellerden hayır beklemeyin. İhlas, mutabaa. Allah rızası için yapılacak, sünnete uygun olarak yapılacak, sünnette olmayan bir işi yapmayacaksın. Sünnette olmayan bir işi yapmayacaksın. Şimdi diyorsun ki efendim şu işi yapmayın ya, sünnette yok. Niye yapıyorsunuz? Allah'ın Resulü onu yapmadı, sen ne yapıyorsun? En yaz diyor, yapmadı da her şeyi yapmak zorunda mı? Bu da kötü bir iş değil yani. Öyle mantık yapan insanlar çok. Öyle. <gülüyor> Olmuyor yani. Ben size örnek vereyim. Camimizden örnek vereyim. Allah'ın Resulü diyor ki safları sık ve düzgün tutun. Aranızda boşluk bırakmayın. Ön saflardan başlayarak doldurun, doldurun, arada boşluk bırakmayın. Ön safları doldurun. Bakıyorsun 3-4 tane yaşlı amca bu tarafta, 3-4 tane o tarafta müezzin ayrı bir kendine oda yapmış şu köşk orada. Ha bu böyle saf olmaz ki. Bunu nereden öğrendiniz? Türkiye'nin bütün camilerinde bu hata yapılıyor. Allah'ın Resulü bunu böyle mi öğretti ya? Yok. E ne olacak? Orada cihaz var, şu var, bu var. Ya. Olsun hocam, ne olacak? Hiç saf geri olmayanın bize kıldığımız namaz değil mi yani? O da namaz. Herde kitap boş diye yani ne olmuş? Ne olmuş? Yok. Allah'ın Resulü nasıl gösterdi söyle yapacaksın. Nasıl gösterdi öyle? Emre diyor Allah'ın Resulü. Müezzine de emrediyor. Müezzinin yanındaki yardımcılarına da, destekçilerine de yardım ediyor. Şeye e, hitap ediyor. Diyor ki: "Safları sık tutun." İmam döndüğü zaman, aziz safları sık tutun dediği zaman bu buradaki insanlar için değildir. Herkes içindir. Herkes içindir. Hasta için de, naçar için de, müezzin için de yanındakiler için de, hepsi için geçerlidir ya. Ey cemaat safları sık tutun, müezzin. Sen kafana göre takıl. Evet. Var mı öyle bir şey? Yok. En iyi yapılıyor bu hata, yapılıyor işte. Defalarca söylüyoruz, kimsenin kulağı duymuyor. Ne olacak? O ayrı yer olacak, orada olacak. Peki Allah'ın Resulü'nün amca sonra konuşuruz. Allah'ın Resulü'nün Emri öyle mi? Değil. bilal Habeşi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müezzini Nerede namaz kılıyordu? Nerede? Meclid-i Nebevi'nin ta gerisinde mi? Meclid-i Nebevi'nin gerisinde müezzinlik mi vardı? Orada ayrı bir saf mı tutuyorlardı? Yok. Böyle bir şey yok. Ama maalesef bunlar yapılıyor. He, biz hata ediyorsak hocalarımız çıkar hocam sen hata ediyorsun bak Allah'ın Resulü'nün zamanında da böyle bir şey vardı. O dedi ki müezzin sen geride dur. Kaçan giden olur. Yakalarsın. Böyle bir şey var mı? Varsa o hocalarımızdan rica ediyorum söylesinler. biz de aydınlasınlar herkes bir amel yapıyorsa, onun sünnetten delilini bulması lazım. Kafadan değil yani. Kafadan olmayacak. Yapılıyor buluyorlar. Al sana işte ihlas, mütaba dediğimiz iki şart var ya, mütabaası yok işte bunun. Mütaba dediğimiz ne? Sünnete uygunluk. Sünnete uygunluk orada kalk, kalkıyor. Yok. Ya hocam kötü bir şey mi? Müezzinlik yapıyoruz lan. Hayır. Her şeyin bir yolu yordamı yani sünnetteki şekli var, şemali var. Ona göre yapmak lazım. Ya şimdi mesela daha birçok şey var da söyleyince çok dedikodu çıkıyor. Oo! Sünnete aykırı o kadar mesele var ki söylediğimiz zaman var ya <gülüyor> dedikodu kırıla gidiyor. Bak hoca şöyle dedi. "Hocam ne o? biz öyle alışmamıştık, öyle görmemiştik. Nereden çıkardı ya eski köyeni adet?" Oo! Yani bu bu sadece bunu biliyor bu işleri ya. Bizim hocalarımız vardı, şöyle vardı, böyle vardı, atalarımızdan öyle gördük. Bir sürü Laf. gidiyor. Ya biz de açıkçası çekiniyoruz ha. Vallahi söylemiyoruz. Fitne olur, dedikodu olur diye söyle Vallahi söylemiyorum. Mermesi tutmayın ha. Birçok şey var hayatımızda sünnete aykırı. Vallahi söylemiyorum, çekiniyorum ya. Söylemiyorum. Söylemek zorundayız. Doğru. Ama öyle bir hal alıyor ki öyle bir hal alıyor ki mesela görev yapamaz hale geliyorsunuz. Görev yapamaz hale geliyorsunuz. Yani görev yapamaz. Cemaat eleştiriyor. Oradan şikayetler. Oradan Hayır. müftülüğe. Oradan diyanete yazıyor. Oradan başbakanlığa yazıyor. Oo, neler neler neler. Aks çok şey. O yüzden bu Şimdi diyorsunuz hakkımızı helal etmiyoruz diyorsunuz. İşimiz bizim yaş. O yüzden bu kürsüyü burada oturmak var ya değerli kardeşlerim, ateşin üzerinde oturmak gibi ha. Ateşin üzerinde oturuyoruz. Söylesen bir sıkıntı. Söylemesen iki sıkıntı. Halimiz yaman. Allah bizi affetsin ya. Evet. Ufak ufak söyleyeceğiz. Ufak ufak Ufak ufak. Ufak ufak söyleyeceğiz. Ama merak eden varsa ya hocam sen nelerden bahsetmek istiyorsun? Gel ya özel konuşalım. Gel sana bir çay içelim. Anlat bize. O olur. O zaman yüzde yüz açık ve net konuşabiliriz. Evet. Hadisten anlamış olduğumuz, anlayacak olduğumuz şeylere devam edelim. Tekrar hadise dönelim. Bir kere peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ne vardı? Kıtlık vardı, açlık vardı. Evet. Aynı zamanda ne vardı? Buna rağmen misafirperverlik vardı. Aynı zamanda ne vardı? Bir başkasını, bir başka Müslümanı, bir Müslümanın başka Müslümanı kendisine tercih etmesi vardı. Evet. Burada başka ne anlıyoruz? Misafire ikram etmenin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar sevap olduğunu anlıyoruz. Burada başka ne anlıyoruz? Allahu Teala garip kureba bir insanın misafirine yaptığını izliyor da acıptı vallahi. Yani acıptı diyor ya. Acayibe gitti diyor. Acayibe git. Hoşuma gitti diyor yaptıkları diyor. Ne güzel yaptılar. Ne güzel yaptı. Hoşuma gitti. Ve direkt tabi o insanın, insanla konuşmak ee, olmaz. Resulüne vahy ediyor, bir şekilde ilham ediyor, bir şekilde bildiriyor. Diyor ki felanca kişi vardı ya dün o misafiri ben evime götüreyim ey Allah'ın Resulü diyen kişi. Onların o yaptığı çok hoşuma gitti, onlara bildir diyor. Bakınız Allah'ın selamı geliyor, bakın yani bakın. O yap. Ya basit bir iş ama Allah'ın selamı geliyor. Ya bu basit bir iş değil demek ki değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı geliyor. Allah'ın selamı. Evet. Değerli kardeşlerim, o yapılan iş neydi? Sorudan gelen kardeşlerimiz var, değil mi? Hatırlatayım. Neydi o yapılan iş? Hatırlatıyorum hızlı bir şekilde. Bir adam geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben açım diyor, aç Hanımlarına haber salıyor Diyorlar ki evde hiçbir şey yok sudan başka Aralarınız, Aranızda bu misafiri bu gece evinde misafir edecek ve karnı doyuracak var mı diye sorulduğunda Ensar'dan biri diyor, Medine eşrafından biri Ben diyor ey Allah'ın Resulü karşılarım, misafir ederim diyor Gidiyor hanımına söylüyor, evinde bir şey var mı? Çocukların yiyeceği var diyor, bizim bile yok Çocukların birkaç yiyeceği var, akşam yiyeceği başka bir şey yok Diyor onları diyor avut bir misafir var Allah'ın Resulü'nün misafiri onu yedirelim bu akşam diyor. O diyor tabi biz yemeyince o da yemeyeceğine göre diyor siz, o geldiği zaman diyor kandili söndür. Sofrada diyor ses yap yemek yer gibi yap o da biz de yiyor zannetsin çocuklar da yiyor zannetsin. Yemeğini yesin diyor ve o şekilde misafir yemeğini yiyor o gece uyuyor onlar aç uyuyorlar sabahleyin Allah'ın Resulü'ne gittiği zaman bu sahabe Allah'ın Resulü diyor ki dün gece misafirinize yaptığınız o şey var ya Allah'ın çok hoşuna gitti diyor. Allah'ın Resulü bir, size yani haber veriyorum diyor Allah'ın yapmış olduğunuz bu iş çok hoşuna gitti. Çok güzel karşıladı bu işi. Yani. Ne bileyim bir gecelik iş. Bir gecelik iş ama ne büyük bir iş. Aynı şeyi biz yapabilir miyiz? Hani Suriyeli kardeşlerimizden örnek verdim. Dilenmesinler, cami önüne gelmesinler diyenler çıkıyor ya. Onlara acımak lazım. Çünkü yarın ahirette o insanlar gelecek. Ey Allah'ım! Bir imtihan gereği biz perişan olmuştuk. Ülkemiz karışmış idi. Komşu ülkeye gittik. Falanca camiye gittik. Bu caminin insanları... Müslümandır, mümindir. Bize yardım ederler dedik. Ama ya ey Allah'ın Resulü, onlar yardım ettiler bize de. İçlerinden öyle insanlar çıktı ki bizi cami avlusuna bile sokmak istemediler. Aha bu, aha bu, aha bu. Dese, Allah da gelin bakayım buraya. Siz mi yaptınız bunu? Evet, biz yaptık. Bütün mahşeri alemde onları orada rezil etse iyi mi olur? Asla. Asla. İslam kardeşliği bunu mu gerektiriyor değerli kardeşlerim? Onlara elimizden geldiği kadar yardım edelim. Hamdolsun ben hangi Suriyeli kardeşimle karşı karşıya gelsem bize dua ediyorlar. Bu ülkenin misafirperver insanlarına dua ediyorlar. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kapınızı açtınız. Medine'de Mekke'den kovulan müminleri misafir eden Onlarla evini, ocağını, tarlasını paylaşan ensar gibi bize evinizi, ocağınızı açtınız diyorlar. Dua ediyorlar. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ezan bitene kadar bir hadis daha okuyabilirim inşallah. Wa anhu kâle... Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ta'amul İthneyni kâfi Thelâfah İki kişinin yemeği üç kişiye yeter diyor idareli yerseler Ve ta'amul thelâfeti kâfi'l erba'ah Üç kişinin yemeği de Dört kişiye yeter. Yeter ki paylaşmayı bilelim Allah rızası için. Muttafakun aleyh. Diğer bir hadiste veya bu hadisin başka bir rivayetinde وَفِي rivayetin لِمُسْلِمٍ anca birin رَضِيَ Anhu Müslim'de yeri alan bir hadiste Cabir radıyallahu anhu diyor ki Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle rivayet ediyor. Şöyle söylüyor. Ta'amul vahidi yekfî ithneyn. Ta'amul vahidi yekfil ithneyni. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. Ve ta'amul ithneyni yekfil erba'a. İki kişinin yemeği dört kişiye yeter. Ve ta'amul erba'ati yekfif temaniyeh. Dört kişinin yemeği de sekiz kişiye yeter diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani paylaşın. Yeterli, yeterlidir. Tıka paza yemeye gerek yok. Ve an Ebi Sa'idin'il Kudriyyi radıyallahu anhu Ebu Sa'id el Kudriyyi Allah ondan razı olsun şöyle rivayet ediyor. Kale Beynemâ nahnu fi seferin me'an Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem biz Allah'ın Resulü ile birlikte bir yolculuk esnasındayken izae reculun ala rahilatin leh bir kişi bineği üzerinde geldi feca ala yasrifu basrahu yeminan ve şimalan sağa sola bakmaya başladı ve قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu ki men kana ma'hu fadl zahrin felyud bihi ala men la zahr le Kimin yanında azığı veya atı veya bineği fazlaysa atı, azığı, bineği, yiyeceği, içeceği olmayana versin. Fazlasından versin. Çünkü bu insan sağa sola bakıyor bir şeysi yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlıyor ki bu insan muhtaç. Hemen derhal diyor kimin yanında atı, azığı, bineği, içeceği yani fazla bir şey varsa bu insan muhtaçtır buna versin diyor. وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ, فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ فَلْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ Kimin yanında fazla bir gıdası varsa gıdası olmayana versin buyuruyor. Yolculuk esnasında bu. asnaf مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرْ حَتَّى رَأَيْنَا اَنَّهُ لَا li الْيَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ Öyle saydı ki bütün mal çeşitlerini saydı döktü öyle bir duruma geldik ki, öyle sandık ki, kimin yanında fazla bir mal, herhangi bir neviden fazla bir mal varsa, onun onda hakkı yoktur zannettik diyor. Kimin yanında fazla bir mal varsa, kendi malı. Ama sanki öyle anlattı ki Allah'ın Resulü, bu fazlalıklarda hakkımız yoktur diye düşündük diyor. Öyle zannettik. Evet. Bunlar İslam'ın güzellikleri de, Bugün biz bunları uygulayamıyoruz ama tekrar bu güzelliklere dönmemiz lazım. Tekrar bu güzellikleri yaşamamız lazım. Dünyaya fazla önem veriyoruz da ondan oluyor. Dünya dünya ahiretin tarlasıdır diyoruz da uygulamıyoruz değerli kardeşlerim. Bunu uygulayalım. Dünyamızı ahiretimize hizmet ettirelim. Dünyamızı ahiretimize hizmet ettirelim. Nasıl olur bu? Bu dünyada bol bol salih amel yaparak olur. Allah yolunda infak ederek olur. Allah hepinizden razı olsun. Allah işittiklerimizle, bildiklerimizle amel etmeyi nasip eylesin. Allah cümlenize, cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Vatanımıza, milletimize birlik, beraberlik nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.